Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asrı Saadet'te Önceki Bölüm Bakalım akşama çocuklara ne götüreceğiz? Bir geceyi daha aç geçirecekler desene Maalesef Peygamberimiz de aynı durumda Kaç gündür evinde sıcak yemek pişmiyor Öyle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 Azığımız az. Ahirette hangi amelimle Allah'ın huzuruna çıkacağım diye endişeleniyorum. 86. Bölüm Hazreti Peygamberle aralarındaki antlaşmayı bozan ve onu öldürme teşebbüsünde bulunan Yahudi kabilesi Nadir oğulları, ihanetleri nedeniyle Hayber'e sürülmüşlerdi ve bu sürgünü bir türlü hazmedememişlerdi. Hz. Muhammed'den intikam almanın tek yolu Mekkeli müşrikleri ve civardaki Arap kabilelerini Allah Resulüne karşı kışkırtmaktı. Yahudilerden bir grup Mekke'ye gelerek Ebu Süfyan ve beraberindekilerle görüşmek istediler. Bu sefer Muhammed'in ve arkadaşlarının işini bitireceğiz. Onunla tek başımıza mücadele etmemiz imkansızdı. Neyse ki düşmanı çok. Onu öldürmek isteyen o kadar çok kişi var ki. Hı. Kureyş'ten sonra Gatafanlılar ve Müstalik oğullarıyla görüşelim. Onlar da destek verecektir. Hı. Doğru söyledin. Onlar da bize katılırlar. Dedim ya Muhammed'in düşmanı çok. Heh işte Ebu Sufyan geliyor. O, Nadir oğullarının eşrafı buraya toplanmış. Hoş geldin Huyey. Hoş bulduk Ebu Süfyan. Hoş geldin Selam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, oturun şöyle. Yoldan geldiniz, yorulmuşsunuzdur. Amr, misafirlerimize Zemzem ikram et. Oh, sağ ol. Senin serin çok iyi geldi. <gülüyor> zemzem içmeyi de özlemişiz. Biraz dinlenin. Yemekte yiyeceğiz. E, nasılsınız görüşmeyelik? Yeni yurtlarınıza alıştınız mı? Kimimiz Hayber'e yerleşti, kimimiz de Şam tarafına gitti. Hayber'de rahatız ama Medine'nin yerini tutmuyor tabii. Adamınız yurdumuzda bize rahat vermedi. Muhammed burada da düzeni bozdu biliyorsunuz. Mekke ondan önce ne kadar huzurlu bir yerdi. Şimdi kardeşler birbirine düşman kesildi. Baba oğul karşılıklı savaşır oldu. Aynı şeyi Medine'de de yaptı. Önceden müttefik olduğumuz Araplar bizi yurdumuzdan çıkardılar. Evet, sizin adınıza çok üzüldük. Nadir oğullarının şerefini ayaklar altına aldılar. Siz böyle bir muameleyi hak etmiyordunuz. Siz de aranızdan birinin başınıza böyle işten açacağını bilmiyordunuz. Kim derdi ki Mekke işrafı, ömrünü içlerinden çıkan bir Mecnun'la uğraşarak tüketecek? Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz. Neyse ki ortak bir hedefimiz var. Düşmanımız aynı. Biz de buraya bunun için gelmiştik. Muhammed'le ilgili planlarınız mı var? Evet. Muhammed'e ve arkadaşlarına savaş açmak üzere sizinle anlaşmaya geldik. Öyleyse hoş geldiniz. Muhammed'in düşmanları bizim için insanların en değerlisidir. Onların işini bitirinceye kadar sizin yanınızda olacağız. Bu işbirliği karşısında duramayacaklar. Bu konuda kararlı mısınız? Bu işe giriştikten sonra yarı yolda kalmak istemiyorum. Sözümüzün eri olduğumuzu bilirsin. Ebu Süfyan, neler olduğunu hala idrak edemedin herhalde. Adamlar evlerimize el koydular. Bizi yurdumuzdan çıkardılar. Onu topraklarımızdan def edeceğiz. Güçlerimizi birleştirirsek onu ve yandaşlarını perişan ederiz. İstersen kabilenden güvendiğin adamları getir. Kabe'yi şahit tutarak yemin edelim. Bunu haber alınca onlar da sizinle görüşmek isteyecektir zaten. Siz biraz dinlenin. Ben Kureyş'in söz sahiplerini Darun Nedve'de toplayayım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ebu Süfyan bize geliş sebebinizi anlattı. Bu bizim için geri çevrilemeyecek bir teklif. Ticaret kervanlarımız Suriye yolunu kullanıyor ve Müslümanların tehdidi altında. Kervanlarımızın güvenliği için onları yok etmeliyiz. Sadece bu mu? Şehrimizde ağzımızın tadı tuzu kalmadı. Ailelerimizi darmadan ettiler. Muhammed'in ölümünü görmedikçe... Rahat yüzü yok bize evet, adesin, Tanısın, sormisim, rup, Biz de aynı duyguları paylaşıyoruz Gelin bu işin sonuna kadar birlikte olacağımıza dair söz verelim evet, Allah'ın kutsal beldesinde büyük peygamber İbrahim'in inşa ettiği Beytullah'ın yanındayız Onun huzurunda söz verelim Canlarımızı ve mallarımızı bu yolda feda etmekten çekinmeyiz söz veriyoruz. Söz, veriyoruz. Söz, veriyoruz. söz veriyoruz söz veriyoruz biz de söz veriyoruz Nadir oğulları tüm imkanlarıyla yanınızda olacak Evet evet işte bu çok iyi Sizler Kabe'ye hürmet gösterirsiniz. Acılara su içirir, yemekler yedirirsiniz. Betullah'ın eksiklerini giderirsiniz. Ona develer kurban edersiniz. Hakkı söylemek gerek. Siz Kureyşliler Muhammed ve arkadaşlarına göre Allah'a daha yakınsınız. Bu işte Rabbiniz sizi yalnız bırakmayacaktır. Ardın, oradın, oradın. <Gülüyor> oradın, oradın. Yahudiler tarafından yapılan teklif, Kureyşlilerin iştahını kabartmıştı. Bu amaçla hem Yahudiler hem Kureyşliler, civar kabileleri dolaştılar. Gönüllü olmayanları para teklifleriyle ikna ettiler. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esedoğulları. Fezareliler, Eşcağlılar, Mürre oğulları gibi Arap kabileleri... ...Müslümanlara karşı müşriklerle birlikte hareket etme sözü verdiler. Durum nasıl? Katafanlılarla görüşebildiniz mi Huyey? Evet Ebu Sufyan. Onları Hayber'in bir yıllık kurma geliri karşılığında ikna ettik. Katafanlılar paraya hayır diyemezler. Onları iyi tanıyorsun. Seve seve kabul ettiler Tezareliler de hemen ikna oldu Liderleri Uyeyne bin Hızn Neredeyse hemen Medine'ye yürüyecekti Güzel Süleymoğulları da kabul etti Süleymoğulları maune kuyularında yaptıklarıyla Size sadakatlerini ispatlamışlardı zaten Evet İşler istediğimiz gibi ilerliyor Şükürler olsun Bak şimdi Burası Medine Gatafan ve Pezare kuzeyde, Süleymoğulları doğuda, Kinane ile Sakifliler güneyde, biz de bu taraftan gideceğiz. Medine içinde de Yahudiler var, onları da unutma. Bu kadar güçlü bir orduyla geldiğimiz haberini alır almaz içeriden harekete geçeceklerdir. Onların Muhammed ile anlaşmaları sürüyor.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 Ona haber gönderdim. Savaş başladığında içeriği karıştırmak da onun işi. Bu sefer başaracağız bu Süfyan. Muhammed'i bize yaşattıklarına pişman edeceğiz. Mekke'nin planlarını Medine'ye ulaştırmak için hızla yola çıkan süvariler dört gün içinde peygamber beldesine ulaşmıştı uzak kabilesinden iki adam sizinle görüşmek istiyor ya Resulallah Kuzağlılardan olduğuna göre Abbas göndermiştir onları Mutlaka önemli bir haber getirdiler Ömer, tahmin ettiğin gibi gelenler Abbas'ın adamları Kureyş büyük bir orduyla üzerimize doğru geliyor Geç bile kaldılar Ebu Süfyan, Uhud Savaşı'ndan bir sene sonra yine çarpışacağız diye ant vermişti. Bu sefer Nadir oğullarıyla ile anlaşmışlar. Gatafanlılar, Süleymoğulları, Esed oğulları ve birçok kabilede destek verecekmiş onlara. On bin kişiye yakın bir ordu toplamışlar. Yüce Rabbimiz ne diyor? Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardı. Allah sabredenlerle beraberdir. Ey Ebu Hureyre, bizim aramızda Allah'ın Resulü var. İstedikleri kadar adam toplasınlar. Allah'ın yardımı bizimledir. Amin. Sayılarının çok olması bizi korkutmaz. Peygamberimiz Müslümanları toplamamızı istedi. Tahminimize göre bir hafta kadar sonra burada olacaklar. Tamam, sen suffedekilere haber ver. Arkadaşlarına söylesinler, ben de pazar yerindekileri toplayayım. Mescitte buluşalım. Acaba? Resulullah bu saatte bizi toplamazdı. Önemli bir şey oldu. Evet, hayırdır inşallah. Ey Müslümanlar, sessiz olun. Resulullah sizinle önemli bir mevzuyu görüşmek istiyor. Peygamberimiz arkadaşlarına karşı karşıya oldukları tehlikeyi anlattı. Allah'tan korkmaları, sabretmeleri ve emirleri yerine getirmeleri halinde, Zafere erişeceklerine dair cesaretlendirici konuşmalar yaptı. Ve sonunda savaş taktiği olarak ne önerdiklerini sordu. Geçen sefer Uhud'da senin sözünü dinlemediğimiz için çok kayıp verdi. Savunma savaşı yapalım. Kadın ve çocukları sağlam kalelere yerleştiririz. Şehri bildiğimiz için güç bizde olur. Onlara tuzaklar hazırlarız. Ama bu sefer karşımızda çok kalabalık bir ordu var. 10 bin kişiyi aşkın olduklarını duyduk. Üstelik Medine içinde bizi arkamızdan vurabilecek gruplar var. Onlara nasıl güveneceğiz? Tabii, işin o tarafı da var. Münafıklara ve Yahudilere güven olmaz. Müslümanlar savaş taktiği üzerine konuşurken Selman-ı Farisi söz aldı. Ya Resulallah, biz İran'dayken düşman atlılarını durdurmak için etrafımıza çepeçevre hendek kazardık. Nasıl yani? Nasıl? Hendeklerle onların şehre girmesine mani mi olacağız? Evet, aynen öyle. Sayılarının çok olduğunu söylüyorsunuz İçerideki tehlikelerle birlikte onlara karşı durmamız çok zor En güzeli şehre girişlerini engellemek Peki nasıl olacak bu? Hangi boyutlarda hendek kazmamız gerekecek? Atlıların atlayamayacakları genişlikte Süvalilerin içine girdikleri takdirde çıkamayacakları derinlikte bir çukur olacak hmm, Mantıklı görünüyor Evet <gülüyor> Son sözü Allah Resulü söyler Bakalım o ne diyecek? Asr Radyo Tiyatrosunu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.